Tohum at, bitmezse toprak utansın. Ebu Bekir Şibli Hazretleri şöyle buyuruyor. Dört yüz kadar alime hizmet ettim. Dört bin hadis ezberledim. Sonra yalnız bir tanesini seçip onunla amel ettim. Kurtuluşumun bu hadise bağlı olduğunu anladım. O hadisi şerif de şudur. Ey! İnsan. Dünya için orada kalacağın kadar çalış Ahiret içinde orada kalacağın kadar çalış Allah için ona ihtiyacın kadar çalış Cehenneme dayanacağın kadar da günah işle Şit Aleyhisselam bin sene yaşamış 500 yaşındayken demişler ki kaldığın yer rahat değil Sana şöyle daha rahat bir yer hazırlayalım demiş ki 500 sene ömrüm kalmış 500 sene için değer mi demişler ki ahir zamanda öyle bir ümmet gelir ki ömürleri 50-60 sene olur Ama bir ev yetmez iki. 3 hatta köşkleri, sarayları olur. Ya, öyle mi demiş? O zaman desenize, onların ömürleri gibi akılları da kıt olur. Evet, eğer bir gün çok büyük bir derdin olursa, Rabbine dönüp büyük bir derdim var de, Evet benim derdimden büyük bir Rabbim vardı.